Kadınların Örtünmeleri Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. İhtiyaçlarını temin etmek için dışarıya çıktıklarında bütün bedenlerini bir göz müstesna üstlükleriyle kapatsınlar. Bu dıştaki örtünmeleri onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Allah çok yarlıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Bu ayeti kerime namus ve haysiyetin korunması ancak örtünmekle mümkündür diye emir buyurmuştur. Binaen aleyh toplumun huzuru evin içindeki ve dışındaki örtünmeleriyle olur. Artık En-Nur ve El-Ahzab suresindeki ayetler apaçık olarak evin içindeki ve dışındaki örtünmeyi bizlere beyan buyurmuştur. Zamanın fitnelerinden sakınmamız lazımdır. Bu hususta birkaç tane hadis-i şerif yazalım. 1- Ümmetimin sonunda eğerlere binip camilerin kapılarında inen, erkeklere benzeyen Suri erkek kadınlar olacaktır. Kadınları giydikleri halde çıplaktırlar. Başlarında deve hörgücü gibi saçları görülür. Onları lanetleyin çünkü onlar lanetlenmişlerdir. Eğer sizden sonra ümmetlerden bir ümmet olsaydı, hanımlarınız onlara hizmetçi olacaklardı. Sizden önceki ümmetlerin hanımları size hizmetçi oldukları gibi.